Loçkam Loçkam Günaydın Günaydın diye açıyorum hep Çünkü benim için günaymış oluyor Ama Sen bunu ne zaman dinliyorsun Bilmiyorum Öyle vakti dinliyorsun muhtemelen genelde Birkaç kaydımı ben de dinledim zaten. Benim de hoşuma gitmedi. Her zaman mümkün olmuyor. Her zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek. Kanımak bir vücudu Yavaşça öğrenmek Alışmak ve kaybetmek İstanbul bugün yorgun Üzgün ve yaşlanmış Biraz kilo almış Ağlamış yine Rimellerim akıyor. Kadife gibi sesimle sana sabah sabah bir şarkı söyleyeyim istedim loçkam Tabi bu şarkı beni senin doğum gününe götürüyor Daha birçok çok yere götürüyor tabi ama doğum gününe de götürüyor Bakalım şu telefona şarja koyayım Belki sen ararsın da. Ah, şarjım olsun yani. Hoş gerçi. Araçta imine takarım da. Olsun. Dünyanın bin bir türlü arıyorsun. Yine birkaç tane fotoğrafını çektim. Otobüs durağının oradan geçiyorum. Yine orada oradan, oradan bana Bir şey fark ettim biliyor musun? şeyle hani sana bir kere şey yapmıştım ya böyle sistem etmiştim ya da işte biraz kızmıştım sen benim eski yazdıklarımı okumuyorsun diye niye okumuyorsun demiştim şunu fark ettim. Ben de mesela işte onlarca yüzlerce fotoğrafımız var. Sonra işte görüntü kaydını aldığım durumlar falan var. Fotoğraflara bakıyorum aslında böyle haftada bir falan bakıyorum. Ama mesela o durumlara bir şey yapmıyorum. Hala da dönüp mesela hepsini birden okumadım. Hala da bazı yazışmalarımızın olduğu yeri okumadım. İşte onu düşündüm yani. Sen demiştin. İşte okumamanla alakalı önceki i̇şte şeyleri neden dönüp okumuyorsun dediğimde sen şey demiştin işte ben onları hepsini böyle sürekli okuyacağım ya da dönüp dönüp okuyacağım zamanlar gelecek yani şu an o zamanlar değil diyordun bunun yeni bir şey paylaşmanla alakası olduğunu sanıyordum ben bir zamanlar ama öyle değil yani bu aslında Zamanın olup olup olmamasıyla da alakası yok. Ama bu tamamen içimizde, Kalbimizde Kalbimizde bir şeyin kapanacağı yok ama Tam olarak böyle bu ayrılığa teslim olduğumuzda Yapacağımız bir şeymiş gibi duruyor. Şu an fark ettim. Yani işte yakın zamanda fark ettim. Daha iyi farkına vardım yani. O yüzden neden okumadığını daha iyi anlıyorum aslında. Geçence sadece bir defa şeyi açtım. Belalım diye yazdım. Yazıyı açtım bir defa. Bunun haricinde çok eskiye dönmüyorsun. Belki şey istemiyorsun yani. Bilmiyorum. Boğulmak istemiyorsun. Yani her zaman da kötü şeyler yazmadım ki. Böyle Hiç mi dönmek istemiyorsun oralara? Alo fıstığım biraz bekleteceğim seni bebeğim tamam mı çok özledim bir seni hoş kaldım. o kadar özledim ki çok yani çok o kadar çok çok çok çok çok canım yanıyor güçlü olduğum zamanları özledim. Seninleyken etrafımda sen varken, yanımda sen varken neden güçlü olmam gerektiğini biliyordum. Şimdi öyle değilim. Sesim ve sesimi de yansıyor. Bu, bu ses tonuyla konuşmayı sevmiyorum normalde. Aşka, aşktan başka yol mu var kollarımdayken? Değil mi Evet Loçka, geri geldim. <gülüyor> Allah kahretsin aklıma şey geldi. Bu... İçinde ayrıca kısıyordum sana ama Böyle şey yapıyordun ya Of Hani benim böyle Bir şey böyle parmak basarken Böyle vurgularcasında yaptığım hareketlerim vardı ya böyle Böyle parmağımı kaltırıp böyle böyle yaptım Son zamanlara doğru sen de onu taklit ediyordun ya. Hani öylesine içten gelen bir şımarıklıkla yapıyorsun şımarıklıkla yapıyordun ki bunu holojik abi. Ve muhtemelen o hareketi şey yaparken sen o hareketi yaparken tamam benim o tavırlarından dolayı öncesiyle beni böyle bir şey yapmak istiyordun. böyle boğmak istiyordun yani şu tipi bak diye yapamıyordun o yüzden sonra taklidimi yapıyordun şu an yapıyorum sen göremiyorsun senin taklidini yapıyorum kendi taklidimi değil daha doğrusu kendi taklidimi yapmış olurum ama aslında benim taklidimi yapan senin taklidini yapıyorum delirdim dedirdim nokta ne güzeldi kavisa ben yani çok seven bun, she's off run. Of ya. Hala da belki bazı ettiğim sistemler ya da şu son iki ses kaydım. Hala da çırpınışlarımı gösteriyor, hala da sistemlerimi gösteriyor. Bu da şey değil bu. Kabullenmekle de bununla alakası yok. Yani kabullenemeyeceğimi her zaman söylüyorum. Tamam çırpınışlara. Çırpınışlara ne gerek var ki? Halbuki demiştim. O çırpınışları yapsam demiştim. Gerçi öyle bir çırpınıştan bahsetmiyorum ama yine de o çırpınış çırpınışları yapsam demiştim. Sen buradayken yapardım. Öyle bir yapardım ki dedim. Öyle bir yapardım ki. Ama ne faydası olacaktı ki? Belki de olacaktı. Bilmiyorum. O aşamasında yani Gelip burada uzun uzun uzun uzun. Belki de olacaktı. İyi konuşmayacağım. Belki bir günden keder konuşurum. Bilmiyorum ama yani konuşmayacağım yani. Ama demek istediğim şey... Heh. Ne diyordum? Ya şu an yaptığım şey aslında sen burada buradan gitmek üzereyken işte yapacağım çaresizce yani yapacağım yavrucuğlara arkadaşlar sadece canı dili gibi yakacaktı. O yüzden yapmadım. Ama şu an yaptıklarım da ya belki emin ol ona benzemediğini emin olabilirsin yani. yani o zaman zaman zamanda sen buradayken yapacak olduklarıma benzemez diğine emin ol. Ya yani o zaman ben muhtemelen öyle bu konuda kalsaydım ki birbirimize deli gibi sarılmışken birbirimizin kollarında, omzunda, kucağında deli gibi ağlarken Loşka, çaresizce söylediğimiz şeyler vardı. Aslında bir kabulleniş zaten vardı yani ne ben senden öyle bir şeyi deli gibi isteyebilirdim işte ne de benden ya da işte ne de sen yapabilirdin yani aslında hep böyleydi yani böyleydi Yine kendi içimden diyordum yani buna rağmen mi, buna rağmen mi yapacaksın, devam edeceksin diyordum belki ama Dışı çok belki vurmamaya çalışıyordum ya da vuruyordum belki yine Ama şey Ya o son yaşanan olay zaten beni iyice böyle Hani dilimin bağını tamamen çözdü yani, yani Belki şu anki Bir sürü sistemimi yapmaya hak görmemin sebebi de O durum oldu Eda birçok şey ya. Neyse. Yine ibadethaneme geldim. Benim ibadethanem burası yani. Erdoğan ailesi karşımda duruyor. ama o, o değil yani müyüzü. burada sen duruyorsun <gülüyor> <gülüyor> sen buradasın beloşka bir şarkı var ya yatsın yanıma diye öyle bir şey yani bu çok önemli değil ya da sen gerçekten burada olsan alev alırız yani çanak çömlek mutlular öyle diyorlar ya Şu anı düşünüyorum yani. Öyle yanımda dur be başka. Arkaya bakıyorum. Uzamıştın ya. Sadece böyle kafanı görebiliyordum. Biraz da kafanın biraz daha aşağısın böyle gövdesine doğru. Kafamı ne zaman arkaya çevirsem Ne zaman arkada yattığını düşünsem zaten aklıma gelse o Hemen yukarıdan şeyi indiriyorum bu güneşliyi indiriyorum Oradaki Böyle çiçek Tanesi mi işte çiçek tanesini Hatırlıyorum ona bakıyorum Sonra sana onu verişimi hatırlıyorum Hatta dilim arkaya uzatıp sana uzatıyorum Kafamı çeviriyorum Elim arkada tabi Kafamı çevirip arkaya bakıyorum Hala da bana o günkü bakışını hatırlıyorum İlk bindiğin andan bahsetmiyorum O arkaya uzandın Araba böyle dalıp Sonra işte uzandın, devam et dediğin O andan bahsetmiyorum O an zaten öyle o kadar muzipliğin, çapşallığın böyle üzerindeydi Bana bakıyorsun, ben bir şeyler söylüyorum, konuşuyoruz, gülüyoruz Yüzüne doyamıyorum, sen benim yüzüme doyamıyorsun. Ama sonra bir an oldu. Sen böyle sessizleştin. Şeyden sonra... Direksiyonu düzgün tut işte, kaza böyle olmasın deyip... Ben sana... Sıkıntı yok yaşıyorum, tekelleri de sürebiliyorum, dert değil. Tamam o zaman ben ne işim var ver elini <gülüyor> demiştim demiştin bana. Ver elini. Al be Loçuk ha. elim senin olsun yani. böyle bir şey yaşadıktan sonra hiçbir şey o kadar mantıklı gelmiyor ki hiçbir şey o kadar hiçbir şey kaldıramıyorum hiçbir şey kaldıramıyorum. Ben o zaman elini ne yapacaksın? Elime aldın. Tuttun. Tuttun. Tuttun. İşte o an arkama dönüp baktım. ...bana öyle bakıyordum ki... Evet o huzur, o mutluluk, o sevinç hala oradaydı ama... ...yerini şeye bırakmıştı... ...endişeye... ...korkmuş bir kabullenişe bırakmışsın. Ben burada olmayacağım. Ben bu mı bırakacağım? Bu benim hayatımda olmayacak. Bana öyle bir baksın ki. Bilmiyorum ya da ben de öyle sanıyorum. Ben öyle sanıyorum ya. Belki akşam yiyeceğin yemeği düşünüyordun, bilmiyorum. <gülüyor> bu akşam ne yesem diyordum belki. Of. Öyle baktın bana. Hatırlıyor musun bir tane avemede? Bu bana kıyafet aldığımız avemede. Senden çocuğum olsun istiyorum. Dediğim ağabeyime de. Bir defasında oraya yemek yemeye gitmiştin. Ben oraya geçiyorum demiştin. Ben de atlayıp hızlıca gelmiştim. Sonra... Şey... Mesela o anki bakışlarını, o anki beni o bekle içine, beni gördüğünde o içinin var ya Böyle deli gibi pırpır pır edişine, bana deli gibi sarılma arzunu, isteğini, gözlerinden öyle bir okudum ki loşka, Yerinde duramıyordum ben Logika, yerinde duramıyordun ya Niye ben bu kadar çok sevdin ya Telefonun yansımasından kendi yüzümü görüyorum Ah be çocuk Bunun üzerine başka ne yaşayabilirsin ki? Doçkan artık yok Sanki bir rüyada gibiyim ya. Kabusun içindeyim. Ve sürekli aynı döngüde olduğum bir kabusun içindeyim. Dönüp dönüp aynı yere varıyorum. Dönüyorum, dönüyorum. Yine yoksun. Yine yoksun. düzgün düşünemiyorum bile. Sanki bütün hayatım... <gülüyor> bütün hayatım... Beyhude ya. Yalandın ibaret yani. Başka bir şey değil. Arada girip bakıyorum. Belki beni haramışsındır. Ben kaçırmışımdır diye ama yok iki gün önce iki gün önce Çalışırken bazı kişileri görüyorum. Ya dikkatimi şey çekmiyor yani böyle normal insanlar çekmiyor. Ya da hayatına akışında olan insanlar çekmiyor. konuşuyorum, konuşmak zorunda kalıyorum o insanlarla ya da neyse Allah kahretsin. Ama böyle bazen bazı insanları görüyorum böyle akıl hastası. Aklını kaybetmiş. Ve bir anda hiç yokken yani hiç. Ama hayat kendi sıradanlığında, kendi akışında giderken <gülüyor> bir anda bir tane akıl hastası görüyorum. Bakıyorum Hareketlerini izliyorum, hallerini izliyorum. Neden bu hale gelmiş diyorum. Ne olmuş acaba diyorum. Bir insanı bu hale getiren şey ne olabilir diyorum. Ben bu... Ben bir insan diyorum. Böyle aklını kaybetmekten ne kadar uzak olabilir ki diyorum. Acaba bir insana ya da bana bu ne kadar uzak olabilir ki? Hiç değil aslında. Hiç uzak değil yani. Şaşırıyorum zaten kendime. Diyorum yani. Hayatta hani böyle bir şey bile. Gerçi aklım ne kadar yerinde onu da bilmiyorum ama hala da mantıklı düşünebiliyorum. Yani bazı şeyleri. Yani, Bok bu şeyler yapmıyorum. Ama diyorum yani. şöyle bir şey biri olmaya ya da şöyle aklını kaybetmeye ne kadar uzak acaba ya böyle bir şey bile benim aklımı kaybetmeme sebep olmadıysa hayatta hiçbir şey zaten sebep olmaz da işte diyorum yani acaba aklım ne kadar yerinde ben ne kadar sağlıklıyım hiç olduğumu sanmıyorum akli işi değil ki Daha şey ol bak emin ol var ya Loçka Yemin ol yani. Hala da birbirimizden haber almaya çalışıyoruz. Hala konuşmaya çalışıyoruz. Ben bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Gecem, gündüzüm. Her saatim, her dakikam, her saniyem sensin. Senin her saniyen benim. Biz hala da yaz falan tutamadık biliyorsun değil mi? Ya öyle bir modumuz da açılmadı bile yani. Yaz tutma diye bir şey açılmadı. Çünkü vazgeçmedik yani vazgeçmedik. O yüzden bir şeyden vazgeçmezsen ya da kabullenmezsen yaz süreci hiçbir zaman gelmiyor. Bunun aşamaları var. O yüzden. Daha kötü günler bizi bekliyor. Bekliyor olacak gibi geliyor yani. Ama ağlamak sana çok yakışıyor. Duyduğum belki en sadistçe şey olabilir yani. Bakma. Sen de ağlayınca benim hoşuma gidiyordu ama. gidiyordu yani. Ama yok aması yok. Keşke hep kanatlarını öyle yaralarını sarabilseydim. O güzelim noçkamın yaralarını sarabilseydim. Kanatlarına merhem olsaydım şifa olsaydım kalbine doğru Yazıda bahsettiğim gibi bir hafta boşluğa çıkıyorum. <gülüyor> Hatta belki Şubat başında falan yıllık izin de alırım. Bir şey yapacağımdan değil ama <gülüyor> Belki de yaparım bilmiyorum. Öyle aklımda zaten diyorum ya da Zaten şey olmuyor ki. <gülüyor> Öyle bir şey olmuyor yani. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Aklım hala daha sana söz verdiğim şeylerde. Hep aklımda roşku, bunu hep bil yani. Sakın korkma. Üzülme. Kalbinin derinliklerinde bunun güvencesi olsun yani. Çünkü çünkü yapmazsam eğer gözün arkanda kalır. Ya ben de zaten bunu de, dibine kadar eksiklik olarak görüyorum. Yani yapma işimi yapacağım şeylerin içeriğini değil içeriği de önemli tabii ki. Ama yapma işimi eksiklik olarak görüyorum. Yerine getirmem gerekiyor diyorum. Doçkama söz verdim diyorum. Sadece biraz gecikmiş oldu. Hala daha ne kadar gecikeceğini bilmiyorum. İnançla alakalı şeylerden bahsettiğimde kalbimi nasıl yumuşattığını söylediğimde o küçücük, o güzel kalbinin ama aslında kocaman olan o kalbinin nasıl böyle huzurla, heyecanla dolduğunu bir anne huzuru gibi. Loçkası için yanım tutuşan Loçkamın huzuru. Onlar hala aklında biliyorsun. Değil mi? Hoşçakal. Hoşçakal. Bakan gözlerine. Alev alev bakan gözlerine. Ölürüm ya. O gözlerine, o bakışlarına ölürüm başkan. Uyku mu geldi? Hava gitmek istiyorsun? Gidelim başkan. Götürürüm seni. Ama hemen uyumak yok tamam mı? Kahvaltıya mı yorumla? Ben sana hazırlarım. Aromalı çay yaparım sana. Varga mutluyu. Seviyorsun. İçersin buraya. İçersin, içersin. Başka ne yapayım sana? Omlet. Ne dersin lütfen? Tamam. Çok fazla şey bilmiyorum ama. Öğretmen gerekiyor. Çay. Bir omlet. Başka, başka. Zeytin seviyorsun, yeşil zeytin. Tuzsuz siyah zeytin. Cevizle bal da olur. Hı -hı. Güç yapması gerekiyor. Biliyorsun. Allah Allah. Ben gayet güçlüyüm. Ama... iyi peki. Ben de yerim bol bol. Et olun peyniri tabii ki de olacak. Bıçkın. Olur peynir olmadan olur mu? Kızartma, kızartma kahvaltıda yemeni istemiyorum. Gerçi kahvaltıda yemecen de başkanız mı yiyeceksin? Ama haftada iki üç kere yiyin. Sinir edersin beni, kanser olacaksın gideceksin. Yemirdim var ya, ben de kanser edersin. Arkandan çabuk gelirim. Ya, hoşuna gider gelceğiz. Sıkılmazsın. Öbür tarafta. İyi tamam kızartma da olsun. Yoksa beni kızartırsın sen. Ne güzel kızartıyorsun beni. Benden daha çok su çıkıyor onu söyleyeyim yani. Bir bibere göre benden daha çok su çıkar. Haberim olsun.